Also lernen wir Sudan. Cüneyt Merhaba ben Cüneyt tekrar Filiz Çiçek ve onunla bugün e, karşı filmini konuşacağız. Hoş Filiz. Merhaba hoş bulduk. E, Filiz, Kısaca neler yaptığından biraz söz eder misin? Tabii Amerika'ya sanat okumak için gittim ve orada kaldım. Sanat okuduğum sinema üzerine, heykel güzel sanatlar üzerine. Daha sonra eğitimime devam etmeye karar verdim. Osmanlı dili tarihinin yanında Orta Asya kültürlerine yolaştım ve sonunda... Türk-Alman sineması üzerine bir doktora yazdım. Tam konumuz yani duvara karşı tam senin alanın göbeğinde yer alıyor. Aynen. Peki şu anda ne yapıyorsun fiilen? Yani e, hangi üniversitedesin bir üniversitedesin değil mi? E, e, en son Indiana Üniversitesi e, Columbus e, sanat sanatı sevmek e, adlı bir ders verdim. Ve Ivy Tech Community College'da da sanatları üzerine dersler veriyorum. Hı hı. Şimdi burada kitabımı bitirmek için gelmiştim. Önce Berlin'e gittim. Berlin'e halde konuşmam gereken insanlar vardı. Sonra İstanbul'un Film Festivali'ne katıldım. Hı hı. Böylece süreç bitmiş oldu. Şu anda kitap yayına hazır. Yayıncılarla konuşma aşamasındayım. Kitaptan da birazcık söz eder misin? Ee, kitap dediğim gibi Türk-Alman sineması üzerine ben e, genel bir bakış girişten sonra e, hem Türk hem Alman e, sinemasından biraz bahsettikten sonra ki bunun içinde Yılmaz Güney ve Fassbinder'da var. 3 e, filme odaklanıyorum orada. E, Kutlu Ataman'ın Lola ve Billy the Kid, e, Duvara Karşı ve Yaşamın Kıyısında. Hı hı. Burada genel olarak... E, Cinsiyet e, üzerinden yola çıkıp e, analiz ediyorum filmleri. Hı hı. Peki konumuza girelim o zaman. Konumuz duvara karşı. G. Ge Gendivand. Ge -gen e, ben geçenlerde pek şaşırdım. Bir arkadaşım Meltem Gürle bir gün gazetesinden e, meslektaşım. Aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden. Onun kardeşi e, Güneş Gürle Cahit karakterini. ...canlandırıyormuş sahnede... ...ve operada. Yani G.G.N. Divan'dan... E, ...duvara karşının bir operası yapılmış. Hatta yeni de değilmiş... ...2008'de ilk sahnelenmiş... ...ama bu belki yeni bir ile ...sahnelendi... ...tam bilemiyorum onu. Yeniden gündemde yani. Ee... Evet bana yol da şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de sonra... E, ...tarihine baktığımda... ...evet ya böyle bir şey vardı diye... ...sonra hatırladım... Çünkü olduğunu okumuştum ama seyretmemiştim. Hı hı. Yani senin gö gönderdiğin linke baktım ve ben de ilk defa operayı öylece seyretmiş oldum. Evet. E, Duvara karşı Berlin'de en iyi film yani Altın Ayı ödülünü almıştı. Altın Ayı ödülünü alan ikinci Türk filmi. Birincisi Susuz yazdı. Metin Erksan'ı. Oradan epey bir yıl geçtikten sonra ilk defa e, Berlin'de Altın Ayı aldık. Türk filmi demek tabii doğru değil ee, Türk filmi dedim ama bir Türk asıllı yönetmen tarafından yapılmış Alman Hı -hı. filmi aslında. Almanlar da zaten ödül almamışlardı uzun zaman Berlinel'de <gülüyor> kendileri. Ee, onlar için de önemli e, olmuştu bu filmin kazanması. Evet evet hatırlıyorum. O zamandan beri yine almadılar galiba değil mi? yani Yine almadılar. Geçen işte Berlinel'de. Ee, gittim bu yola o yine almadılar onlar ee, bu konuda Almanlar gerçekten uluslararası düşünüyorlar öyle söyleyebilirim hı hı. Um, ama e, Fatih'in filminin kazanması duvara karşının yarışmada bile olmasının bir e, hikayesi var e, aslında onu panoramada göstereceklerdi ve edindiğim bilgilere göre araştırmalara göre eee Ve o kadar e, ilgi topluyor ki ön gösterimde film. O zaman e, diyorlar ki biz bu filmi yarışmaya koymalıyız. E, ve Fatih zaten Berlin'e katılan, katılan bir insan. E, moderatörlük yapan bir insan. Yani oradaki insanları tanıyan bir insan. Yoksa bazen çok zor olabiliyor. Yani Türklerin e ya da Türk asıllı e, Almanların yaptıkları filmlerin e, e, önem görmesi ya da e, kabul görmesi bazen zor olabiliyor. O yüzden e, ön gösteriminde insanların ayakta alkışlaması, e, yani seyirci bir anlamda onu yarışmaya sokmuş oldu. Ondan sonra da sonrası bu hepimiz biliyoruz. Bu evet. daha da hoş bir şey, evet. E, biz e, bu programda şöyle bir formatımız var, aslında sey, e, filmin seyredildiğini, konunun bilindiğini e, varsayıyoruz. E, dolayısıyla filmin sırlarını falan e, gizlemek gibi bir derdimiz yok. Ama yine de filmi yakın zamanda seyretmemiş olabilecek dinleyicilerin var olduğunu varsayarak kısaca bir özetle geçiyoruz. İstersen onu birlikte yapabiliriz. Ben bir girizgah yapayım. Duvara karşı Cahit ve Sibel'in ilişkisini anlatıyor. Cahit tanıdığımızda bir barda bira şişelerini toplayan bir kaybolmuş bir karakter olarak tanımlayabiliriz. E, Sibel'de ilk tanıdığımızda o da aşağı yukarı aynı. E, Cahit'i bir barda bir kavga çıkardıktan sonra arabasını duvara doğru sürüyor ve yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Orada Sibel'i görüyoruz. Sibel de bir intihar girişiminde bulunmuş. Bileklerini kesmiş. Ve Sibel Cahit'i görür görmez benimle evlenir misin? diyor. Cahit önce direniyor. Sonra e, kabul ediyor. Sibel'in Bu evlilikten beklentisi aslında gerçek bir evlilik değil. Ailesinin baskısından kurtulmak. Ee, ikili evleniyorlar. İlişki çeşitli aşamalardan geçiyor. İstersen biraz da sen devam et. <gülüyor> Nikah keramet vardır. Usulü sonra birbirlerine aşık oluyorlar. Önce Cahit aşık oluyor Sibel'e. Ama Sibel hayatını yaşıyor. Sibel'i O sıra. Sonra Cahit'in e, ona ilgisini anlıyor. E, özellikle hapse girdikten sonra Cahit ki e, bir kıskançlık üzerine e, bir arkadaşı Nico'ya e, bir yumruk atıyor ve bu ölümle sonuçlanıyor. E, Sibel de kendisinin e, ona olan e, duygularını e, fark ediyor. E, benim açımdan e, film biraz tam bir melodrama Hı -hı. yani e, bir yandan tam bir tipik Türk filmi denilebilir aslında e, bir kadınla bir erkeğin ilişkisi ve Hı -hı. ikisi de bir krizde e, Sibel'in de hani, bitirmek istediği e, bir şey var Cahid'in de ikisi de yeni bir hayat istiyorlar ve birbirlerini kurtarıyorlar yani sonuçta çok basit özeti bu iki insanın birbirini kurtarması Hı -hı. ve bunda aşkın çok önemi büyük bir önemi var e, tabi Bütün Türk filmlerinin e, izleri de var. E, aşk var, kıskançlık var, ihanet var, hapishane var. E, işte e, Cahit e, hapse girdikten sonra Sibel İstanbul'a geliyor. E, ve onun e, bir yeni bir süreci başlıyor. Yani e, hapishane de çok önemli bir e, süreç ikisi için. Birbiriyle kendilerini bulmaları için. Ama tabii sonucu tam Türk filmi gibi bir mutlu son değil. Hı hı, hı. Farklı bir son. Bu anlamda bir şey de söylemek istiyorum. Mutlu bir hı hı. son olmadığını söyleyeyim. İkisi birbirini kurtarıyor. Lafı da aslında tam bence şey olmuyor. Yani evet Cahit kurtuluyor. Orası hı kesin. Hı. Ama Sibel'in kurtulup kurtulmadığı tartışmalı biraz. Yani Sibel tam da istediği bir hayatı sürdürüyor durumda değil. Biraz kaybediyor gibi yani... O direnci gösteremiyor sanki kendi hayatını sürmek, e, sürdürmek, kendi tarzında bir hayat Hı -hı. sürdürmek konusundaki direncini yitiriyor. Ve e, daha ne diyeyim daha konvansiyonel bir hayatı teslim oluyor gibi. Um, daha konvansiyonel değil de, ne diyeyim? Konformist. Konformist. Konformist. Evet. <gülüyor> <gülüyor> uh, Bir anlamda doğru ben e, filmi anlatırken hani senaryo nasıl ilerliyor senaryonun kendi mantığından Hı. yola çıkarak öyle bir tanımlama yapıyorum. E, çünkü e, yani bir kadın olarak e, ya da Almanya'da yaşamayan uzun zaman yaşamayan biri olarak baktığımızda öyle geliyor. Öbür taraftan Almanya'da yaşayan e, Türk toplumun açısından baktığında e, çocuk sahibi olmak e, çok önemli bir konu. E, O yüzden e, Sibel çocuğuyla çocuk sahibi olarak ve evlenerek e, belki tam istediği bir yaşam olmayabilir. Ama yine de bir şekilde bir o, hani ölmedi sonuçta. Hmm. E, evlenerek hala Cahit'le evli aslında. E, taksi Se şoförüyle birlikte. Kiminle birlikte olduğundan emin değilim de e, Cahit'le boşanmadı. Diğer adamla da sevgiyle. Yani e, Hı -hı. çocukları var ama. Ee, ...sevgili olarak tanımlıyor onu... ...Selma vardı ya şeyi, karakteri... ...evet hatırlıyorum... ...orada e, doğru... ...yasal olarak evli değiller ama... ...hani tanrı... Kadında, tanrı evet. ...katında <gülüyor> ya da işte... ...Amerika'da dedikleri gibi... ...common love marriage... Evet, e, evet. ...gibi bir durum var ya yani o bir anlamda... Tür ev, evet, ...bir tür evlilik yaşadıkları... Ha, ...bir tür evlilik yaşadıkları o anlamda evet, söylüyorum... Yani ...bir tür yerleşik bir düzen oluşturmuş... Ee, ...evet Cahit'le boşandıklarını görmedik... Ee, Hı -hı. Ama Cahit'le evlendiklerini de görmedik. Abi, sonuna gördük. kadar. Yani resmi olarak evlendiler ama şey e, birlikte olmadılar. O İstanbul'a gelene kadar. Cinsel anlamda. Cinsel anlamda. Yani film zaten bütün bunları, bütün klişeleri koyuyor ve sonraları komplike ediyor. Evet. evet. Ama hukuki anlamda evliler. Hukuki anlamda evlilerdi. Ama hatırlıyorsan e, sevişecekleri bir sahnede Sibel durduruyor hayır diyor bunu yaparsak evlenmiş olacağız. Evet kar koca olacağız. kar koca olacağız. Doğru. Yani evet, hukuki olarak Cahit'le evleniyor ama fiilen evlenmiyor. Fiilen evlenmiyor. Diğer adamla fiilen evleniyor ama hukuki anlamda evlenmiyor. A Aynen. Şimdi filmden bir şarkı dinleyelim. Silim Sesler Orkestrası'na İdil Üner eşlik ediyor vokalist olarak. Ee, Saniyem adlı şarkıyı dinliyoruz. Saniyem adlı şarkıyı dinliyoruz. Arbel Selim seslerden dinledik. Saniye. Eee Argoanistim bot programındayız. Açık Radyo 94.9. Ben Cüneyt Cebenaan, konuum Filiz Çiçekle. Eee duvara karşı filmini konuşuyoruz. Evet bir ikili kimlikler söz konusu. Bir, bir şekilde biri, bir yani birisiyle hukuki olarak birlikte olmak ama işte cinsel anlamda olmamak. Diğeriyle tam tersini yaşamak. ...bir ikililik var. Bu ikililik üzerine neler... ...söyleyebilirsin? Başka şeyleri var mı? Filmde? Almanya'da... ...çift... ...yaşam, çift kişilikle yaşam... ...var... ...Türk... ...komünitesinde... ...özellikle gençler... ...ki bu o genç kuşak için yapılmış... ...Fatih yakın onu söylüyor... ...bunu işte yeni kuşağa... ...atif ediyorum diye filme... ...evi gittiklerinde Türk... ...okula gittiklerinde Alman... ...bir yaşam... E, ...süzdürmek... ...ya zorunda kalıyorlar ya da bunu seçiyorlar... ...tabii bunun dışına çıkmış... E, ...tamamıyla entegre olmuş kafasında... ...yaşamında, hareketlerinde... ...insanlar da var... ...ama tabi biz filmden bahsediyoruz... ...ve klişelerle dolu ve klişeleri komplike eden... bazen bazen tekrar eden bir filmden bahsediyoruz... E, Yani evden çıkınca başı örtülü olup ama otobüste başını açan kız çocuklarından tutun işte camiye giden ama daha sonra kulübe giden belki işte ilaç kullanan insanlardan bahsediyoruz. Uyuşturucu. Uyuşturucu. İkisi de yani bize çok farklı gibi gelen belki bazılarımıza bu yaşam tarzlarını günlük yaşamlarında yani sabah belki gece akşam Türk sabah Alman şeklinde yaşayan insanlar var. Özellikle genç kuşaktı. O 1990'lı yıllardan, doksanlı yılların sonundan bahsediyoruz. Aynı zamanda. O yüzden hani Sibel ve Cahit'in böyle bir ilişkisinin olması yani çok da sürpriz bir şey değil. Evet. Yani Birol Ünel zaten Türkçe bilmeyen bir e, Türk asıllı Alman. Yani <gülüyor> gerçek hayatta da bilmiyor. Filmde de bir çok çat kedi... pat konuş gibi gerçek hayatta de öyle değil mi yani? Öyle ben e, 2006'da... ...araştırma yapmaya gittiğimiz zaman... E, ...kendisiyle konuşacağımda... Da ...beni e, uyardılar ya... ...dediler ki o Türkçe konuşmaz... ...ve... E, ...çok iyi Almanca konuşmaya... ...Meriyle de konuşmaz... ...o yüzden ben ona telefon ettiğimde... ...İngilizce konuşabilir miyiz dedim... <gülüyor> <gülüyor> ...hani... ...Türkçe konuşalım demedim, teklif etmedim... E, ...kızılsın da istemedim. Ee, tabii dedi. Sonra biz e, buluştuğumuzda... ...evet... E, ...bazen bazı Türkçe kelimeler... ...konuşuyordu ama o e, seçimi... ...çok ilginçti benim için. E, e, İngilizce konuşurken... Işte ...yanımızda başkalar da vardı. Ayşe Polat vardı. Nursel Köse vardı o gün. E, birden... ...Neyzen Tevfik'ten bir... ...Mısır'ı okuyordu mesela. Müthiş. Türkçe. Evet, hatta Osmanlıca, Arapça şeyler söylüyor. Yani çok sevdiği şeyleri okuyor, onları özümsemiş ve biliyor ama onun dışında. Ve onların ne zaman geleceğini ben bilmiyordum. O yüzden hayatımda yaptığım en ilginç, fascinating konuşmalardan biriydi. Yani saatlerce süren bir kayıt var bende ve ondan hani tekrar tekrar dinleyip seçmek zorunda kaldım... ...neyi kullanacağıma dair çok çok ilginç bir insan ve... Senaryoyu zaten yazmaya yardım etmiş biri yani. Hı hı. E, ve kendi yaşamından kesitler var çok. 6 yaşında Mersin'den gidiyor Almanya'ya. Sonuçta filmde de Cahit karakteri Mersin'e dönüyor. Hı hı. O yüzden hani... A Arap asıllı aslında Birolinel. Onu bir röportajında söylemişti. E, olabilir. Yani hı. ben onu bilmiyorum ya yani bana söylediği e, yani Türk Arap yani Türkiye arabı hı hı. aynı zamanda da e, belki de çok Alman bir insan hı hı. E, Alman karakterleri de oynadı Yani bu onun aktörlüğünün ne kadar derin olduğu hı hı. da gösteriyor hı hı. aynı zamanda Çünkü hani Über Alman tipleri de oynamış bir insan Almanya'da um, Komplike bir insan Yani iyi anlamda Komplike bir insan Tab ben e, Pant demişler de mutlaka al ona. Al. Bira. Bira. <gülüyor> <gülüyor> Tipik cahil. <gülüyor> Özellikle yani o yüzden söylüyorum. Sonra ben zaten git oturduğumuzda içiyordu ve ben ona bana 2 bira birden aldırdı. <gülüyor> Severek kaldım. Gerçekten. Şimdi yani, evet. de öyle bir sahne var. Çünkü barda bir bira diyor sonra hayır 2 bira getir diyor. Evet, ben de ona iki bira aldım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Niye ikincisi yanında olmayınca kendisini güvende hissetmiyor mu nedir? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve enteresan. Çok enteresan uzun ve keyifli bir şeyde konuşmaydı İçinde Kahve Fala da vardı Neyzen Tevfik de vardı Film teorisi de vardı senaryodan bahsetti ee, Gördüğüm e, filme iş e, sanata filme geldiğinde çok çok ciddi olan bir insan anında Yani ne kadar belki e, benim fikrimce Ne kadar sarhoş olursa olsun hani öyle anlarda bile e, fokus olabilen hı hı. çok ciddi ve sanatı çok ciddiye alan bir insan. Hı hı. E, ve duvara karşıya çok büyük bir katkısı olan biri e, senaryosundan hani e, sanatçılığına hı hı. kadar. Tabii bu kendi iddiası belki Fatih Akın'a sorsak. Yok canım Hı -hı. diyecektir hatta işte ne bileyim ben <gülüyor> yapmak istediklerime çok direndi falan da diyebilir. Bilemiyorum yani. Çünkü ben Hı -hı. de de şöyle bir şey var. Sanki bir yerde bir şey duymuşum. Yani Fatih Akınla e, Birol Ünal'ın arası sanki açılıyor filmden sonra. Çünkü Birol Ünal çok fazla e, bu e, benimsiyor. Benimsiyor veya da benim filmim ben olmasaydım olmazdı havalarına giriyor ve Fatih Akın da biraz bozulmaya başlıyor galiba bu tavrı. Evet, biraz aralarının bozulmuş olması doğru. O zaman da çok iyi dillerdi ben konuştuğum zaman ama... E, ...yani e, daha sonra tekrar birlikte çalıştılar. E, ben kendi izlenimimi söylüyorum. Yani hı hı. şey sadece onun söyledikleri değil, Fatih Akın'a da daha sonra kanda e, görüştüm. Bu konuyu çok e, derin derin konuşmadık ama... E, Gerçekten e, Birol Üner'in hayatından çok kesitler var filmde. Hı -hı. E, sonuçta Sibel'in, Sibel, e, Sibel Kekil'in hayatından da kesitler olduğunu sonradan öğrendik. Çünkü şeyden bahsediyoruz burada, e, sanat hayatı taklit ediyor, sonra hayat sanatı taklit ediyor. Aynen. Evet. E, çünkü Birol Üner de eşini kaybetmiş biri. Ne gibi? Yani bir trajedi de var, yani hayatında bir kayıp da var. Bütün detayları sormadım. O yüzden ne yani, oradaki yaşadığı, kendi hayatında yaşadığı trajedileri filme koyduğu için, hı hı. hani filme gel belki Fatih Ak Akın'ın açısından gereğinden fazla sahiplenmiş, benimselmiş olabilir. Evet, hı hı. yani o, o çok olası. Evet. Kendini filme koymuş. Sonunda bana, ben bu konuyu sordum aslında Birol'a. Filmin senaryosunun bitimine, yani sonuna, sonunda problem yaşadıklarını. Hı hı. Hani Birol'un istediği sonla Fatih Akın'ın istediği sonun farklı olduğu. Hı. Anladım. Anladım. Peki bir merak ettiğim şey kaldı Türkçeyi yani 7 yaşında mı gitti dedin 6 yaşında. 6 yaşında Türkçeyi biliyor olması lazım unut yani Türkçeyi tercih mi etmiyor konuşmayı yoksa Türkçeyi unutmuş mu? Tabii ben onun adına konuşamam ama... E, ya bu konuda sana bir şey söyledim Onu merak ettim söyleyeceğim. Bu konuyu konuşmadık. E, ama uzun yıllar yurt dışında yaşayan biri olarak... hani ...benim öyle hı. bir fikir verebilirim e, size. Çocuksanız özellikle o yaşta sonra başka bir... ...tamamiyle başka dilin konuştuğunduğu bir yere gidiyorsunuz. Okula gidiyorsunuz. E, ve çocukken e, beyninizin kafanızı, işte dilinizi değiştirmek çok daha kolay. Hı hı. Ki ben... E, işte, Birkaç aylar aydır buradayım ve bazı Türkçe kelimeleri bulmakta zorlanıyorum bazen. Yani şu ben şu an bu konuşmayı İngilizce yapsak ben çok daha <gülüyor> rahat olurum. Rahat bir şekilde konuşabilirim. Ee, ki hani ben e, da onun kadar genç yaşta gitmemiştim. Ee, Kaç yaşında gittin sen? Ben 18 yaşındaydım gittiğimde. Eee uh -huh. Ama tabii bütün ondan sonraki yaşamımı İngilizce okuyup, işte İngilizce yazıp, İngilizce konuşarak geçirdiğim için... ...ve çok fazla Türk olmadığı için yaşadığım yerde ve İngilizce düşündüğüm için her şeyi kafamda tercüme etmem gerekiyor. Hı hı, hı. Öyle olduğu zaman yorucu geliyor ve insan rahat ettiği dili konuşmayı seçebiliyor. Cahit de bu yüzden hani bir dili kötü konuşacağını, Evet. Ee, hani rahat ettiği dili konuşmayı seçiyor olabilir evet, evet. diye düşünüyorum evet. ki o, onun anladığım kadarıyla <gülüyor> izlenimime göre onun Türkçesi benimkinden çok tahkete <gülüyor> bence de öyle peki Sibel Kekili'yi e, hayatından izler taşıdığını söyleyin yani Sibel hakkında tek bildiğimiz daha önce bir takım Ee, hardcore filmlerde oynamış hı hı. olması. Onun dışında e, çok da bir bilgimiz yok. Ama herhalde onun da ailesiyle ciddi sorunları olduğunu tahmin etmek e, müneccimlik gerektirmiyor. En azından öyle filmlerde oynamış olması dahi e, aileden nasıl bir kopuş içinde olduğunu gösteriyor. Tabii biz sonradan öğreniyoruz ki e, Fatih'in bunu ne kadar bildiğini e, bilmiyorum. Çünkü Sibel'le konuşmuş e, seçerken, bu geçmişini biliyor e, seçerken. Tabii onlar da tahmin etmemiştir e, film e, ödül kazanacak ve hani bunlarla e, uğraşmamız, dil etmemiz gerekecek diye. E, Sibel de sonuçta evden bir Alman'la evleniyor. Hı. Gerçek yaşamında ilk önce. Hı hı. ...ama e, parası olmadığı için... ...hani hardcore... ...geçiyor... E, ...sonuçta hani o evliliğin de... E, ...duvara karşıdaki gibi... ...bir... bir e, ...öğrenç... E, evet, ...anlaşmalı evlilik... ...hanlaşmalı evlilik olduğu gibi... Bir ...izlenim edeli e, insan... ...okuduğu zaman... Hı hı. E, ...ki Sibel bu konuda artık konuşmak istemiyor... ...insan anlayabilir neden konuşmak istemediğini... E, Ve şunu görüyorsun o zaman hani babasını annesini terk eden kız işte kötü yola düşüyor. Tam Türk <gülüyor> filmlerindeki gibi. <gülüyor> ee, sonra e, gerçek hani film starı olup hayatını kurtarıyor. Evet masal gibi. Masal gibi. Yani hı. o yüzden dediğim gibi e, sanat hayatı sonra hayat sanatı hı hı. E, taklit ediyor. Böyle bir döngü var orada. E, o yüzden hani filmde aynı zamanda Sibel'i anlatmış oluyor. Hı hı. Ve Sibel hakikaten de orada da kalmadı. Yani şimdi Game of Thrones diye son derece popüler olduğunu bildiğim ama pek de seyretmediğim, başka da pek bir şey bilmediğim. Evet. Bizde oynuyor. E, birkaç başka filmde oynadı. Ee, ama tabii ondan önce belki bahsetmemiz gereken hani burun ameliyatı oldu. Aynı filmde şey diyor, burnunu hissettiriyor. E, hmm. Cahide işte abim yaptı, kırdı. Böyle bir kompleksi var. Ve gerçekten de hani altın ayı ödülünü aldıktan sonra ilk yaptığı şeylerden biri burnunu Öyle düzelttirmek. Evet. Hmm. Hatta bu konuda insanlar hani daha olmadı. Daha işte karakteri gitti. Hani biraz Barbara Streisand'ın burnu tartışılır. Onun gibi bir, bir tartışma olmuştu kısa bir zaman. Ondan sonra birkaç filmde daha oynadı. Ama e, aldığı... ...bir ödül demeydi, şimdi yeri çok iyi hatırlamayacağım. Lütfen, Bita, Bita... ...hani bana... ...artık Türk... ...göçmen karakterleri vermeyin... ...ben başka şeyler yapmak istiyorum diye adeta yalvardı. Çünkü stereotipik olup... ...ya da bir artık kutuya... <gülüyor> ...kutuda kalmak istemiyor... ...o kişilikte kalmak istemediğini söyledi. İşte ondan sonra... ...Game of Thrones'da... ...oynumaya başladı. Tabii o da... O program da çok popüler bir program ama aynı zamanda o da komplike. Yani e, özellikle kadın ya da cinsellik açısından bakarsan. Çünkü e, orada pek çok e, kadın e, tecavüze uğruyor ya da tecavüzü andıran e, sahneler var. E, yine Türkçesine bilemeyeceğim. E, Sen söyle. Fight fuck denilen bir şeyi çok kullanılıyor. Ee, ve e, çoğu feminist bundan pek hoşlanmıyor Çünkü e, tecavüze hayır diyorsan eğer Burada hani önce hayır hı hı. deyip sonra bundan hoşlanan kadın tipleri ve bu sahneler çok Çok klişe bir şeydir evet sinemada çok vardır e, Ve aynı zamanda sınıf açısından bakarsan yine problematik bir şov e, Çünkü e, çok zenginler var hı hı. ve çok fakirler var Hı -hı. Yani kral ve köleleri e, ve çok e, maço e, tipik e, şövanist erkek tipleri ve Hı -hı. işte onlar eninde sonunda evet diyen kadın tipleri var. Hı -hı. ve Kadınların e, çıplaklığı daha e, önde. Hı -hı. Gerçi mesela Sibel Kekili e, erkekler de daha çok gösterilsin. Hani çıplak gösterilsin diye tal talep etti. Onun, çünkü bunun farkında. Ki kadınlar böyle klişe bir şekilde gösteriliyor. Ve pek çok yerde gittiği zaman açılışlara, konuşmalara, işte röportajlara yine ona ilk sorulan şey bu porn geçmişi oluyor. Ama bir sebebi de hani bu programın içeriğinin o elementleri tekrar etmiş olması. Anladım şekilde hatırlatıyor yani onu. Ve insana şeyi sorduruyor yani onu o e, bu programa dahil ettiler çünkü. Peki e, duvara karşının cinsel politikasını nasıl buluyorsun? Ee, Fatih Akın e, daha önce dediğim gibi klişeleri ele alıp onları hem tekrar eden hem irdeleyen bir insan. Cinsel açıdan baktığın zaman sonuçta e, tipik Bir Türk erkeği görüyorsun, hapse giriyor, kıskançlık yapıyor. Sonra e, tipik yaşamak istemeyen bir e, Türk kızı görüyorsun, evden çıkmak isteyen. Ama sonunda sizin de dediğiniz gibi ev çocuk ve eş e, yaşamına e, geçen bir e, kadın görüyorsunuz. Ve bu çok tipik bir melodrama formülası. Nedir melodramada? Ne olur? İşte kadın erkek vardır ve aralarında bir problem vardır. Kadın da erkek de krizdedir. Özellikle erkek krizdedir. Masculinity in crisis. Hı hı. Ee, ve bir parantez açılır melodramada. Parantezde kadın öne çıkar. Ee, kadın daha erkek gibi davranmaya başlar. Ki bunu yapıyor Sibel. Özellikle İstanbul'a geldiği zaman. Sayışlarını kestiriyor. Hani Cahit hapsi giriyor. Büyük hı hı. bir kriz. Ee, Sibel İstanbul'a geliyor. Evet. Aslında İstanbul'da onun için bir şekil hapis. E, saçlarını kesiyor, erkek gibi davranmaya başlıyor. Hatta giyim kuşamı da e, feminen olmaktan çıkıyor. Çıkıyor. E, ama bütün melodramlarda bu parantez kapanır. Hani kadın geçici olarak agency e, e, edinir, güçlenir sesi vardır. Ta ki erkek hapisten çıkana kadar ya da erkek işte Almanya'dan geri dönene kadar problemi her neyse bu problem bitip geri dönene kadar... Kadın güçleniyor ve ön planda oluyor ama e, erkek döndüğü zaman parantez kafanır ve kadın tekrar ikinci plana geçer. Cinsiyet rolleri yine e, eski hiyerarşisine döner. döner. Ve nedir melodramada? Eğer bir kadın evden kaçtıysa, kötü yola düştüyse, işte orospuluk ettiyse, e, her neyse yani normaların dışına çıktıysa hı hı. E, iki şekilde e, kendini temizleyebilir, kurtarabilir. Hı hı. Redemption ...ya anne olacak ya ölecek. Hı hı hı. Hani e, burada Sibel anne oluyor. Hani hı hı. seyircinin gözünde ya da patriarkının devamını getiren şey... ...onun anne olması. Hı hı. O zaman ne oluyor? Sibel'in geçici güçlenmiş olması, saçını kesmiş olması... ...erkek gibi davranmış olması... ...hani o geçiciydi. Sonunda hepimiz rahatlayabiliriz. Çünkü hani anne oldu... <gülüyor> <gülüyor> o bir kadın hani anne kimliği eş kimliği daha önde bireysel kimliği önde değil Ki aslında ilk başta Sibel onun için yola çıkmıştı onun için hmm. evden çıkmaya çalışmıştı hmm. Ama baba hmm. evinden koca evine gitti hmm. Sonra hani kendi başına olmaya çalıştı erkek hmm. gibi olmaya çalıştı ve olmadı Olamadı, Sonra ölümle bitecekti hmm. Az daha Az daha yine onu bir erkek kurtardı çünkü. Evet Aha. erkek kurtardı Erkekler tarafından bıçaklanıyor. Erkek kurtarıyor ve çocuğu oluyor. Hı hı. Yani kendine öyle bir yaşam kuruyor. Sonuçta aslında cinsel kimlikler açısından bakarsan kadın açısından çok da güzel ya da iç açıcı bir senaryo değil tabii. Hı hı. Ama şöyle de bir şey söylenemez mi? Yani hani bu klasik şablonda... Kadın çocuk doğurarak bir anlamda e, statüsünü yükseltiyor. S, e, klasik e, formülada değil mi? E, Melodrome formülasında. Ama burada biz Sibel'in statüsünü yükselttiğini değil... E, ...kaybettiğini düşünmüyor muyuz? Yani, e, yani sevdiği erkekle birlikte olmuyor çünkü. Çocuk sahibi oluyor ama sevdiği erkekten değil. Yani film için önemsiz olan... Herhangi hatta görmediğimiz, işte belki taksici, onu kurtaran taksici ama ondan da emin değiliz. Yani Sibel çocuk doğurmuş oluyor ama e, e, sevdiği erkekle birlikte olamadığı için e, bunu çok da olumlayan bir tavrı yok bence filmin. İşte e, işin komplike kısmı da evet. oradan geliyor. Çünkü her zaman ha, tam kalıp, emin kalıp olamıyorsun. Var, aha, hı -hı. E, ama aynı zamanda e, eklemek gerekirse e, senin söylediğine şöyle bir şey de var. Orada sevdiği erkekler olup olmamak değil. Yani yine gidebilir düşünüyor bunu. Hı hı. E, iki insan belirli yaşamlarının belirli bir zamanlarında birbirlerine kendilerini bulmaya yardım ettiler. Ve hı hı. artık kendi yollarına gidecekler. Yani öyle bir sonuç var. Sonuçta iste, isterse Cahit'le birlikte gidebilir. Hı. Ama orada Belki de aşkı değil kendini seçiyor. Işte Öyle şey, bir komplikasyon da var. Evet yani orada tam aynı düşünmüyoruz sanki. Yani ben şunu düşünüyorum tamam Cahit bir travması var. Cahit bir kadınla birlikteymiş, Katarina ile birlikteymiş. Hı hı. Katarina bir şekilde ölmüş. Ee, ve Cahit bunu aşamıyor. Yani bu yasını yaşayıp e, hayata geri dönmeyi başaramamış durumda. Filmin sonunda görüyoruz ki artık Cahit yoluna devam ediyor. Sibel'li ya da Sibel'siz. Hatta buna başından kararlı İstanbul'da kalmayacağım. Mersin'e gideceğim. Sen de benimle birlikte gelir misin? Diyor. Yani Sibel gelmese de o başından itibaren ona kararlı. Gitmeye evet. kararlı ve yoluna da devam ediyor artık. Hani Cahit otobüsten inse ya da otobüse binmese ve Sibel'i beklese hani o Cahit yoluna gidemiyor. Sonucunu çıkarabiliriz. Ama işte aşktan daha önemli şeyler var. Hayatta. Evet. Evet işte Cahit bunu beceriyor yani bir şekilde aşıyor gidiyor. Ama Sibel, Ama Sibel de onunla birlikte gidebilirdi. O da onu seçmiyor. Yani sonuçta Cahit'in de Sibel'in de seçimleri birbirlerini seçmiyorlar. Kendilerini seçiyorlar. Kendilerini seçiyorlar evet. O kendileri ne demek çok bilmiyoruz. Yani Sibel Doğru. o insanla kaldığı insanla eşiyle. A spiritual eşiyle diyelim birlikte olacak mı? Bilmiyoruz. Doğru ruhsal eşi. Çocuğu var ama bir de yani. Işte, hı hı. O, o çocuğun da babası. Yani çocuğu babasız bırakmak gibi bir durum da var. Yani asıl babasından uzaklaştırmak gibi bir durumda doğacaktı. Ersibel Cahit'le gitseydi. O da tabii çok e, ciddi bir seçim. Yani çocuk adına hı hı. yapılan ciddi bir sorumluluk yani o seçimi yapmakta. Zor bir seçim yani. Ama bunu düşünüyor yine de. Düşünüyor Bavulları hazırlıyor. Cahit'in yanına gidiyor. Ha, ha, ha. Bir yandan da çok klasik bir senaryo e, kalıbı değil mi? Yani kahramanın yolculuğu mantığıyla bakarsak. Evet. Yani. E, doğru. Çünkü o yüzden dedim. hani Bu bir tipik bir melodrama formülasından bahsediyoruz. Ha, ha. Biraz işte e, sonu. Hafif fark twisted. Um, o bile bence yani Cahit açısından değil. Cahit açısından değil. Hani kadın açısından da yani iki, çünkü ikisi birleşmiyor. Evet, hani evet. O açıdan sadece o açıdan. O açıdan. Evet. Ee, tabii nedir filmler? Filmler e, erkek hikayesi anlatır. Ak, erkekler aktif kadınlar daha pasiftir. Erkeklerin e, gözüyle. ...görürüz filmi, hikayeyi... Hı hı. Um, ...Active Male Gaze... ...kamera onların... E, ...gözüyle bakar... E, ...kadın ona yardımcı figürdür... E, ...özellikle başka... ...erkeklerle erkekler yan yana geldiği zaman... ...homofobiyi... <gülüyor> o şeyi ...şüpheyi ortadan kaldırmak için... ...ya da... E, ...işte bir ara vermek için... ...kadın konulur... Hı -hı. Çoğu zaman seksüel bir şekilde kadın konulur Hani kadın olmasa da erkeğin hikayesi aslında devam eder Evet Kadını çıkarsanız da erkeğin hikayesi devam eder Çoğu filmlerde Tabi melodromada bu biraz farklı oluyor Dediğim gibi bir parantez açılıyor Kadın geçici olarak erkek rolüne giriyor Sonra tekrar geri çekiliyor Hı -hı. Tabii o yüzden sonunda biz ne yapıyoruz filmin Cahit'in otobüse binip yeni bir maceraya gitmesini seyrediyoruz. Hı hı. Yani burada biraz Sufilik'ten de bahsedebiliriz. Çünkü bu topraklardan gelen bir gelenek, Orhan Pong'un kitaplarında da bu çok var. Nedir? işte dünyevi aşk başka bir şeye dönüşür. Yani Cahit'in Sibel'i olan aşkı, hani ki sen olmasan yaşayamazdım, olmasa yaşayamazdım diyor amcasına. Onu bir öbür safhaya götürüyor. Bir başka macerae bir başka yere götürüyor. Yani sibel işlevini tamamlamış oluyor burada. Evet. Sibel işlevini tamamlıyor doğru. Ve bu da erkek karakter için doğru. Hı hı. Hani e, ve Sib hayatta kalmayı başarıyor. Yaş yaşamak değil de yaşam leben değil, überleben. Eee ya da to live <gülüyor> ya <da yaşamak gülüyor> değil, survive. Yaşamak fiili işte hayatta kalmak. Ama sadece o değil. Eee hic uh, trans his origin yani başladığı yere geri dönüyor. Nerede doğduğu yere geri dönüyor. Evet. Mersin'e gitmesi bu yüzden önemli çünkü. Evet, aslında onu düşünmedim ben ama bir dikkatimi de çektim. Ne düşünüyorsun o konuda hakikaten? Yani... Mersin'e dönüyor? Yani niye doğduğu yere dönüyor? Çünkü bir yani eee primordial kişiliğiyle insanın primordial safıyla bir e, connection tekrar birleşmesi lazım. Bir insanın tamamen iyileşmesi için, tamamen hayata dönmesi için hani, Kö köksel kimliğiyle orijinal original original kimliğiyle. Yani hmm. anadan doğma kimliğiyle diyelim. bu ana rahmine geri dönmek gibi biraz. Evet. Bunun için de doğduğu yere geri dönmesi manidar. Yani spritüel açıdan da manidar. Oraya Hı. geri dönmesi. Ki kendini tekrar var edebilsin. Kendini tekrar doğurabilsin. Orijinine geri dönsün. Anladım. Yani burada belki de biraz Alman kültürünün Hmm. ...etkisi var. Bu orijine geri dönmek. Freudyan açıdan da... ...bakılabilir. Hmm. Ve Fatih Akın'ın filmlerinde... ...zaten bir hep geri dönüş var. Ya da bir başka yere gitmek var. Kendini yenilemek için. Ve bu hep Türkiye. Hmm. Hani o bu konuya kızıyor. Pek çok... E, ...Türk asıllı Alman sanatçıları... E, ...bu söylendiği zaman... ...çünkü onlar... E, ...artık kategorize edilmek istemiyorlar. Hani, Türk göçmen, asıllı Alman ...diye. diye. Hı. Ama aynı zamanda e, Fatih Akın'ın karakteri yani Cahit e, Fransa'ya gitmedi. İngiltere'deki amcasının yanına gitmedi. Evet. E, Sibel de Selma'nın yanına geldi. E, doğdukları yere geri dönüyorlar. Hı. Ve bu Temmuz filminde de aynıydı. Temmuz'da. Temmuz'da filminde de aynı şey oldu. Yaşamın kıyısında sonra çektiğinde de aynı şey oldu. Hani Crossing the Bridge'de aynı şey oldu. Bu bir geri dönmek. E, ama geçici bir geri dönmek. Evet. bir Çünkü Fatih Akın da Türkiye'ye geldiğinde kalmıyor. Kalmıyor evet. Yani sonra Hamburg'a geri dönüyor. Çünkü doğduğu büyüdüğü yer orası. Hmm. Peki neyse aslında daha konuşacak çok şey var da. Yani o yantalist bakıştan da biraz <gülüyor> söz etmek lazım. Türkiye'nin ya Türklerin temsilinden. <gülüyor> Orada da aslında yani hem Türkiye'ye dönüyor hem de çok buraya oldukça... Nasıl diyeyim? Biraz belki de orientalist bir bakışı olduğu bile söylenebilir Fatih'in. Evet bunu çok şey iyi bir şekilde yapıyor. Yani Fatih'in öğrendiği şu Yılmaz Güney ve Fassbinder'den ve belki ya yani Douglas Sork'tan ikisi de Alman asıllı sanatçılar. Sanat filmi yapmak güzel ama sanat filmini büyük kitlelere... ...taşımak istiyorsan o zaman... ...Hollywood'la sanat filmini... ...bir şekilde birleştirmeyi becereceksin... ...ikisinin hmm. kilimini yapacaksın... Um, ...ve Fatih Akın... Hani ...bunu iyi yapıyor... Bu da ne ee, sadece Türkler için yapmıyor bu filmi ee, Almanlar için de yapıyor Hani o e, hem sanat kritiği krizi yapan biri için yapıyor yani belki senin benim için yapsa gibi teysini halasına da yapıyor Hı -hı. Ee, O yüzden orientallist elementleri bayağı kullanıyor Hani hem bunu commercial kullanıyor Hı -hı. E, Hem de gerçekten kendi kültüründe de var Çünkü 70'li yılların Almanyas'ına bakarsak büyüdüğü zamanda, Arabesk videotape'ler. Arabesk çok önemli. Hı hı hı. Hani orada bir içselleştirilmiş oryantalizmden bahsediyoruz. Hı hı. Yani sonuçta ne var? Bir otantik içselleştirilmiş oryantalizm var. Kendi kültüründe. Öte yandan Almanların e, bakışı. Türklere bakışı var. İkisini karıştırıyor. Çünkü Ee, Almanlar Edward Said'i oryantalizmi okumamış. <gülüyor> <gülüyor> hani daha oraya gelmemişler bir konuda. Ve o yüzden onlar için hani zavallı kurban demek çok daha işlerine geliyor o kurbanlarla konuşmaktansa. <gülüyor> ee, o yüzden hani Sibel Kekilli'nin geçmişini yazmaları işte... Bakın işte başı kapalı değil hepsinin işte hareme girmek gibi bir şey izlenim ediniyorsunuz. O zamanki yazıları okuduğunuz zaman ha içlerine girdik gördük şeklinde. Sempati duyuyorlar hmm. oryantalist elementleri gördükleri zaman. Ama bu sempati bir başka akşına dönüşmüyor. Yani bir şey yapmaları gerekmiyor. Sempati diyorlar ve o kadar. Hmm. Ama tabii Almanları ya da yabancıları batılı bu odinsı çekmek için e, <gülüyor> müzik e, dekor işte camii camii içeride haliçteki kilimler üzerinde söylenen şarkılar Hani bunlar e, güzel bir sunum güzel hmm. bir e, içe çekme evet. yöntemleri ki bunun Avrupa'da batıda hmm. hani tarihi var o yüzden o odin hemen bunun içine tepin edebiliyor O harem imajı da zaten son derece cinsellikle yüklü bir imajdır ya yani serbest kadınlar işte falan filan. Sibel Kekili de bu imajı gayet bir odalistik <gülüyor> resmi gibi herhalde <gülüyor> bakmışlardır Sibel'e. Bir şarkı daha dinleyelim filmden. Aa, şimdi sırada fırtınalar var. Filmdeki versiyonu değil e, Ebru Gündeş'in, e, Zerrab'ın eşi Ebru Gündeş'in e, versiyonuyla dinliyoruz. Gidin oralana herkes bizi öyle bilirsin bugün burada Sakr, gizli, dost gibi dolanma. herkes bizi burada, bütün olanlar Zagaj so darboика. Za tlempelo, da se nrvu smo in v uširanimo istoža. iliko zarbojo. Spilato se nrduje, s akoraj se nrvi su. Razljim srema, sen ne oči? Ben sana, ojlesi taptim ina. Böjlesi, aška, jasak tanima. Diler gibim, anna biraz. Aklimi, yolda bıraktim Gibi davranmana herkes bizi öyle görürsin bugün mura la senin olan git Gitap to me na da ile aşk ya saptanman deliler gibi, manna, Erguhani İstimbod'dayız. Açık Radyo 94.9. Ben Cüneyt Cebenoğan. Konuğum Filiz Çiçek'le e, Fatih Akın'ın Duvar'a Karşı adlı filmini konuşuyoruz. E, bir kitap yazdığından söz ettim ve bu kitapta üç tane filmi ele aldığından söz ettin Duvar'a Karşı, Lola ve Bildikit ve de e, Yaşamın Kıyısında. Evet. Bu konu neden ilgini çekti? Bu üç filmi bir araya getiren ne? Kitabı e, toparlayan bir cümlen var mı? E, onlardan biraz söz etmek ister misin? Ben e, Türk-Alman sinemasına e, tamamıyla sinema, sanat, estetik yoluyla girdim. Çünkü Almanya'yla hiçbir ilgim yoktu. Göçmenlerle ya da göçmen kültürüne hiçbir ilgim yoktu. Lola ve Billy'deki filmini seyrettim ki bu çok uh, über marginal insanların anlatıldığı bir filmdi. Hani gerçek kendi hayatımdan da çok şey gördüğüm uh, bir film değildi. Ama uh, sinematografisi, estetiği, uh, hikayenin anlatılış şekli, multilayer olması uh, beni çok çok... Ne olması? Multilayer. Çok, multi yani yani çok, çok katmanlı. katmanlı. olması beni çok cezbet, çok ilgini çekti. Hı hı. Uh, ve kalktım ben Berlin'e gittim. Ee, o filmde geçen e, S.O. 36 var O bar'a gittim e, O sokaktaki evlere gittim Baktım e, Ve e, bu konuda yazmaya Karar verdim zaten ilk önce Lola ve B.L.D. Kid üzerine bir e, yazı Yazdım ve Oxford'da e, Migrant Sinema Konferansında sundum Bunu Hı -hı. queer paneldeydim Ben de Hı -hı. E, Ve sonra ondan sonra devam ettim Ee, i̇şte e, duvara karşı çıkınca e, Filmde bu üç filme e, yoğunlaşmamın sebebi Lola ve Bility Kid'de e, Daha ilk jenerasyon anlatılıyor hı hı. İlk jenerasyon ve onun çocukları e, Ve burada trans karakterler Homoseksüel trans karakterler Özellikle erkekler anlatılıyor e, Duvara karşıda bir kadın erkek ilişkisi var Daha klasik bir ilişki Ve artık o çocuklar daha büyümüş ve kendi hani evlerini kuran insanlar var. Yaşamın kıyısında ise ortasında bir lezbiyen ilişki var. Hı hı. Yani ben hem homoseksüel erkek ilişkisinin olduğu hem klasik kadın erkek ilişkisinin olduğu hem de lezbiyen ilişkinin olduğu bu üç filme bakmak istedim. Ki aynı zamanda bunlar kronolojikti. Hı hı. Yani Lola ilk filmde, Duvara karşı ikinci ve Yaşamın kıyısında üçüncü filmde. Bir yandan da bir göçmenlik, bir iki ülkelilik, iki kimliklilik olma hali. Evet çünkü aslında ben bunu Transnational Cinema diyorum öğrettiğim Hı. zaman üniversitede ders de verdim bu konuyla ilgili birkaç Hı. kere. Beni bu cezbediyor yani sürekli mobil olan insanlar sürekli bir yerden bir yere giden insanlar hani bu fizik coğrafya olarak gitmek olur ki Hı -hı. bu filmlerde var bu hani birden fazla dil konuşuluyor birden fazla ülkede geçiyor olaylar insanlar sürekli bir yerden bir yere gidiyor e, ve bu e, belirli bir yer yok yani e, vatan dedikleri anlıyor. Almanya vatan ama aynı zamanda Türkiye'de vatan. Hı hı. Hani Homi Baba'nın dediği gibi göçmenler özellikle birinci kuşak bir üçüncü spacete yani dört space denilen bir yerde var oluyorlar. Hani bıraktıkları geride bir ülke var, var oldukları bir ülke var ama ikisinde de kökleri tam yok artık. O yüzden ne oluyor? Üçüncü bir alan yaratılıyor ve orada var olmaya başlıyorlar. Bu üçüncü space, üçüncü alanda tamamıyla marginal, marginal bir yer. Yani the edges of the margin. Hmm. Ee, oradan... Fiziki bir alandan söz etmiyoruz herhalde Hayır. üçüncü alan derken. Hayır. Ruhsal bir alanda. Ruhsal bir alandan bahsediyoruz. Ee, bu filmlerde bu insanların bu marjinlerden ortaya, sentre doğru konuşmaları, kendilerini... Konuşlandırmaları. Konuşlandırmaları, görsel et, yapmaları, seslerini duyurmaları gösteriyor. Yani Aha. filmlerin önemli bir işlevi var. Ee, ve benim ilgimi çeken buydu. Yani hmm. marjinal insanların ortaya doğru nasıl geldiği ve filmlerin bunu nasıl gösterdiği. Okey. Peki. Çok güzel, heyecanla bekliyorum. Kitabın İngilizce yazdın herhalde. Evet. Türkçe'ye çevrilmesi İngilizce söz konusu olacak yoksa İngilizce mi yayınlanacak? Burada birkaç yere yolladım eğer onlar kabul ederlerse Türkçe'ye çevrilecek. Tabii ben çevirebileceğimi sanıyorum. <gülüyor> Olmazsa ya da simultaneous bir şekilde Almanya'da bir kitap evinden Avrupa Üniversitesi'nin bir yayın evinden çıkacak. <gülüyor> Amerika'dan nerede basılacak? Amerika'da ee, basılacak mı? Amerika'da da yolladım. yani ha. Ama galiba şey çünkü seçim yapmam gerekiyor ve Avrupa Üniversitesi'nden bastırmayı seçeceğim zannederim. Anladım, evet. anladım. Tamam. Peki, çok sevindim. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim, çok iyi bir program oldu, hoş program oldu bence. Evet, bugün Filiz Çiçek'le duvara karşıyı konuştuk, Fatih Akın'ın gelecek hafta zannediyorum ki Uğur Vardandan'la cehennemde iki devreyi konuşacağız Sultan Fabri'nin futbol dünya futbol kupası vesilesiyle de ee, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler hoşça kalın. Erguvani İstinbot. I am cinema. Tagufer Sinemosal sopaklar <gülüyor> And I walked away from New City And I walked away from everything that's Oh If you were Cüneyt Cebenağa